O gün geldiği zaman Allah'ın izni olmadan hiçbir kimse konuşamaz. Onlardan mutsuz, cehennemlik olanlar da vardır. Mutlu, cennetlik olanlar da